MİN ŞERRİL VESVASİL KANNAS ELLEZİ YÜVESVİSÜ Fİ SUDURİN NASİ MİNEL CİNNETİ VENN NASİ BİSMİLLAHİ RRAHMENİ RRAHİM İNNALLAHE VEMELAİKETEHÜ YUSALLÜNE ALEN NEBİY YÂ EYÜHELLEZİNE ÂMENÜ SALLÜ ALEYHİ VESELLİMÜ TESLİME MİN Sadakallahu <gülüyor> Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii zenubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed.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 Allahü Akbar. Al-Rahman Al-Rahim, Maliki Yümdin. İya kanağb döv, İya kınşdağin. İhtin sıratı müştekim, sıratı ladin anımta عليهم, veirl maudub عليهم veletallin. ya Mu'in. İsmi Allahü Rahman Lagad jaa Rasulüm min en füsitüm aziz, alehim a anittüm, harisun aleiküm bil müminine, raufü rahim. Fəin tevvelb, fəgul. Hâsbiyallahû la ilâhe illâhu, alehi tevkeltu, ve rabûl arş lâsi. Sada k Allah lâsi. Ve bellana Rasuluna ve Rasulü Hüküm ve Nahnu napnu alema galıxaliguna ve raziguna ve mevlana mine şakirine şahidine bi kalbin selim. Cenabu Hak Cibrili Emin Namusu Ekbir vasıtası ile Efendimiz iki cihan serveri Muhammedenil Mustafa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 Harisun Aleyküm Bil Mü'minine Raufur Rahim Sadakallahu lazim. Çok aziz ve muhterem müminler. Malumunuzdur ki içinde bulunduğumuz ay Rebi'ul Evvel Aydır. Kameri aylardan Rebi'ul Evvel Ayi içerisindeyiz. Rebi'ul Evvel ay demek aynı zamanda İçerisinde senenin ilk kandilinin bulunduğu veladet kandilinin. veladet demek Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinin dünyayı şereflendirdiği gecenin bulunduğu ay demektir. Onun için Rebi'ul Evvel ayında içinde bulunduğumuz ayda Peygamberimiz Hazreti Muhammeden'in Mustafa dünyaya dünyayı şereflendirmiş ve dünyaya getirilmiştir. İnşallah önümüzdeki cumayı şey Cuma, cumartesini pazara bağlayan gece veladet kandilidir. Önümüzdeki cumartesini pazara bağlayan gece veladet kandili olacaktır. Onun için bugün sizlere bugünkü konuşmamda peygamber niçin gönderilir? Peygambere karşı bizim vazifelerimiz nelerdir? Ve ayrıca bu ay Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veladeti i seniyelerinin vuku bulduğu ay olduğu için bu ayda çok salevat-ı şerife okumamız lazım. Çok salevat-ı şerife okumanın hem fazileti hem de faidelerinden bahsedecek ve öğrendiklerimizle de amel edeceğiz inşallah bu ayda çokça salatı münciye salati nariye salati fethiye gibi bildiğimiz salavat-ı şerifelerden çokça okumak lazımdır. Bildiğimiz salavat-ı şerifeleri çokça okumak lazımdır. Şimdi evvela Peygamberimiz Hazreti Muhammeden'in Mustafa, peygamber olarak gönderilmiş. Cenab-ı Hak sadece bizim peygamberimizi değil, bütün insanlığa Hazreti Adem aleyhisselamdan başlayıp devam ederek pek çok peygamber göndermiştir. Bu peygamberlerin adedi, adedi bizce bilinmemektedir. Neden bilinmemektedir? Nasıl? E Cenab-ı Hak ne kadar bildirdiyse o kadar biliyoruz. Yoksa bunun dışında bazılarının çıkıp yok şu kadar, yok bu kadar bunlar insanların iddialarından ibarettir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin bir kısmını isimlerini zikretmiş. İsimlerini zikretmiş. Bunlar peygamberdir buyurmuş. Ve bir yerde de buyurmuşlardır ki, Habibim, peygamberlerin bir kısmını sana ifade ettik, anlattık, bir kısmından da bahsetmedik buyurmuşlardır. Demek ki peygamber sadece Kur'an-ı Kerim'de bahsedilenler kadar değil, daha bahsedilmeyenler de var. Peki o bahsedilmeyenleri nereden bileceğiz? Bilme imkanımız yok. Cenab-ı Hak ne kadar beyan etse, ne kadar bildirdiyse o kadar bileceğiz. Bunun ötesinde bilme imkanımız yoktur. Bilirim diyen malumat furuşluk yapıyor, haddini aşıyor ve birtakım yalan yanlışları insanlara ilim namı altında söyleyip kendinde aldatıyor, insanları da yanıltıyor. Demek ki biz bizim ehli sünnet vel cemaat olarak inancımız şudur. Cenab-ı Hak peygamber göndermiştir. Göndermiştir. Bu peygamberlerin bilinenleri Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeyen de vardır ama peygamberdir. Onların adetleri bizce malum değildir. Bu mevzuda sahih hadisi şerif varsa ayeti celilelerden ve hadisi şeriflerden öğrendiklerimizi söyleyecek ve o kadar bunları bilmiş olacağız zaten adedini bilmenin de o kadar faydası yoktur yani fazla bir şey mesela bütün peygamberlerin adedi mesela diyorum ki farz edin yüz bin peki ne oldu yani bunun bize ne faydası var sadece bir malumattan ibarettir ha. burada peygamberden peygamberlerin hakkında bilerek istifade etmemiz icap eden hususlar şudur peygambere inanmak nedir biz öyle inanıyor muyuz? İki, peygamberin gönderilmesindeki hikmet nedir? Biz onun gönderilme hikmetine uygun olarak ondan istifade edebiliyor muyuz? Bizim için mühim olan odur. Mühim olan odur. Peygamberler Cenab-ı Hakk'ın kullarına gönderip onları İnanma, ibadet etme, hem dünyada rahat yaşamaları ve vazifelerini öğretme hem de dünyadan sonra ahiret denilen alemde kendilerini kurtarıp cennet denilen yerde rahat etmelerini temin eden yolu gösteren ve bu yolu da kendiliğinden değil, Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun ona vahyetmesi, öğretmesi ile öğrenip insanlara öğreten zata peygamber denir. Ve tabii ki bu peygamberin bir takım vasıfları da vardır. Her önüne gelen ben peygamberim diyemez. Peygamberin bir defa Hazreti Allah tarafından gönderilmiş olması lazım. Peygamberin İsmeti lazım. Yani günah işlememiş, işlemez olması. Yine peygamberin fetaneti lazım. Gayet aklı başında zeki insan olması lazım. Peygamberlik iddia eden zatın, zatın mucize gösterebilmesi lazım. Mucize nedir? Mucize, mucize Peygamberlik iddia eden zatın yedinde onun elinde zuhur eden insanların onun benzerini yapmaya gücü yetmeyen fevkaladeliktir harika denir ona harika fevkaladeliktir diğer insanların onun benzerini yapmaya gücü yetmediği fevkaladeliktir ha. Ama bu nerede zuhur edecektir? Efendim, peygamberim diyen zatın elinde onda zuhur edecek. Nitekim bizim peygamberimiz Hazreti Muhammedenil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yeri geldikçe, ihtiyaç hissedildikçe insanlara mucize göstermiştir. En büyük mucizelerinden birisi sayılan birçok mucizeleri vardır. Mesela, ayıyı ikiye ayırıp efendim onlar onu yeryüzüne getirip yeryüzünde onun yeninden göğsünden girip yeninde çıkıp başının üzerinde birleşerek şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok şahadet ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın resulü kulu ve resulüdür deyip tekrar yerine gitmesi mucize olarak kendisinden istenen ve peygamberimizin de bunu ortaya koyduğu eserlerde varittir. Vakidir, ifade edilmektedir. Ha. Yine peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin daha buna benzeyen taşların elinde konuşması. Taş konuşur mu düşününüz. Taş dediğiniz şey e, can, cansız bir varlık. Ama, ama ne yapıyor? Adam eline taşı alıyor. Peygamberimizi guya mağlup etmek veyahut da onun, onu aciz bırakmak üzere avucumdaki nedir diye soruyor. Peygamberimiz buna karşılık bakın onların da beklemediği bir şekilde senin avucumda ne olduğunu ben mi söyleyeyim yoksa avucumdakiler benim kim olduğumu mu söylesinler buyuruyor. Şimdi ne büyük mucizeye bakınız ne diyor? Avucuna taşları alıyor adam. Diyor ki avucumda ne var? Şimdi peygamberimiz olur ki şu var dese bu bir mucizedir. Ama bir dereceye kadar. Şimdi şununla mukayese edin. Ne diyor? Avucundakinin ne olduğunu ben mi söyleyeyim? Yoksa onlar benim kim olduğumu mu söylesinler? Şimdi avucunda ne olduğunu söylemek ile avucundaki taşların kim olduğu, şey kendisinin kim olduğunu lisana gelip söylemesi, efendim, o tabii onunla mukayese edilince daha büyük bir, daha bir inandırıcı mucize. Ama bütün bunlar mucizeler, peygamberin zedinde zuhur eden fevkaladeliklerdir. Ve bu fevkaladeliği görenler inanmışlar. Kimileri de inanmak nasip olmadı ise, yani mukadder değilse ne yapmışlardır? peygamberimize bu bir sıhırdır demişlerdir. Mesela en şeyi Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün efendim Mekke-i Mükerreme'de Ebu Cehil bakıyor peygamberimize diyor ki bu dünyada senden daha çirkin, çirkin, senden daha kötü adam görmedim diyor. Hazreti Resulullah'ın bunun cevabı şudur. Haddini aştın ama doğru söylüyorsun diyor. <Sessizlik> Söze bakın. Ne diyor? Ne diyor? Senden diyor haşa daha çirkin daha kötü adam görmedim diyor. Fahri Kainat Efendimiz de gayet sükunetle haddini aştın ama doğru söylüyorsun diyor. Biraz sonra vakit geçiyor. Efendim Ebu Bekl'in Sıddık huzura geliyor ve peygamberimize şöyle buyuruyor. Ey bundan daha güzel yüzlü hiç kimsenin dünyaya gelmediği peygamber diyor. Şu simaya bakın, şu nuraniyete bakın diyor. Böyle bir ifadeyle Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona karşı Ey dünyadan geçmiş olan kardeş sen de doğru söyledin diyor. Bunun üzerine o durumu gören ve orada bulunanlar diyorlar ki ya Resulallah, sizden yanlış kelam sudur etmez. Yanlış kelam sudur etmez sizden. Evet. Siz hep doğruları söylersiniz. Evet. E bu cehil böyle diyor. Haddini aştın ama doğru söylüyorsun diyorsun. Ebu Sıddık en güzel sima ve nuraniyet diyor. Ona da ey dünyadan geçmiş, dünyadan geçmeden o basiret açılıp görülmüyor demek ki. Ey dünyadan geçmiş kardeş sen de doğru söylüyorsun diyorsun. Ona da böyle diyorsun. Bu ne hikmettir? Hazreti Resulullah şöyle buyuruyor. Ben... Rabbım'ın dünyaya gönderdiği cilalı bir aynayım. Herkes bana bakar, kendisini görüp söyler buyuruyor. Bakın, ben Rabbımız'ın gönderdiği cilalı bir ayna, pırıl pırıl. Herkes bana bakar, bakar, kendini görür ve onu ifade eder. Söyler diyor. Onun söylemesi... Beni, beni çirkin de bir adam aynaya baksa da aynanın içindeki ne dese ki sen ne kötü adamsın, ne çirkin adamsın dese. Aynaya bir noksanlık var mı efendi? Yok. Yine bir adam aynaya baksa da içinde çok güzel görse sen ne güzel bir insansın dese. Aynanın şerefi artar mı? Yok. Hep o karşısına geçenin durumu ortaya çıkar. Hazreti Rasulullah böyledir. Onun için onun için kasideyi bürdeyi yazan zat öyle görmüştür ki Hazreti Resulullah'ı Muhammedün beşeru Hazreti Muhammed de beşerdir diyor. Velakin lakin kel beşer. Diğer insanlar gibi değildir diyor. Hazreti Muhammed de bir beşerdir ama diğer insanlar gibi değildir. Hazreti Muhammed bir yakut, insanlar ise ona nispetle taş mesabesindedir diyor. Efendim, kaside-i bürdeyi yazan zat bu görüşünü bu şekilde ifade edip Peygamberimizin büyüklüğünü ne anlayabildiği, herkes anlayabildiği kadar anlatıyor. Şimdi buraya nokta koyalım bunun ışığında bu yirminci asra bakalım. Bazı hallerin sebebini anlamak mümkündür. Neyi anlayacağız bakalım? Buraya nokta koyduk. Fahri kainat bir ayna der. Ona insanlar bakıyor, kendini görüyor, ona göre söylüyor. Öyle mi? Buraya nokta koyalım, bakın ne göreceğiz. Televizyon ekranlarına çıkan bir takım televizyon müftülerini görüyor musunuz? Efendim? Bu gördüğünüz adamların birçokları, birçokları, ben onlara, yani esas gerçekten müftü olmadıkları için böyle söylüyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isminden bahsederken, Muhammed şöyle dedi, Muhammed böyle dedi diye, bir sallallahu aleyhi ve sellem demeyen, bir hürmet ifadesini kullanmayan insanları duyuyor musunuz? İşte bunlar, Peygamberimizin aynasında Kendi küçüklüklerini görüyorlar Onu ifade ediyorlar da Farkında değiller. Evet Kendi küçüklüklerini Kendi eksikliklerini görüyor Böyle hürmetten uzak Rastgele bir tabirle Böyle konuşuyor Onun için biz Sakın onlar böyle dedi diye Fahri kainatı hiçbir zaman küçük görmeye veya onun mertebesine noksanlık getirebilecek bir tabiri asla kullanmamalı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'enil Mustafa öyle bir peygamberdir ki bu dünyada onun ne kadar övseniz, onun mertebesini ne kadar ifadeye kalkışsanız, onun Hazreti Allah indindeki mertebesi yanında O'nun hakkında söyledikleriniz hep küçük kalır. Cenab-ı Hakk'ın önünde daha yücedir. Daha yücedir. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Adem aleyhisselam yeryüzüne indiriliyor. Hazreti Adem. Bir zellesinden dolayı. Öyle mi? Ha? Dokunulmaması icap eden meyveye hanımının da yardımı ile şeytanın ivası vesvesesi hanımının da yardımı bu vesvesede yine ümit verici. Bakın iblis geliyor Hazreti Adeb'e diyor ki diyor ki Cenab-ı Hak seni bu cennette serbest bıraktığı her şeyi caiz gördü de gördü de bu meyveye neden yaklaşmamanı istedi biliyor musun? Hazreti Adem hayır dedi. Hayır. Buna dokunursan cennette ebedi kalacaksın ve meleklerden olacaksın da onun için dedi ve yemin etti. E, Hazreti Adem de o nimetin içinde ebedi kalmayı arzu ediyor. Ebedi kalmayı arzu ediyor. Ve o arzudur ki Hazreti Adem'i şöyle düşündürdü. Demek ki buna dokunsam ve bundan yesem Ebedi kalacağım burada benim için gayet iyi öyle mi? Üstelik yemin de ediyor Allah'a yemin ediyor. Doğru söylüyorum ben sana nasihat eden birisiyim diyor. Eh yalan için Cenab-ı Hakk'a yemin edilemez diyor ve onun dediğini bu vesvesesini kabul ederek hanımının da efendim yardımı ile ne yapıyor? O meyveye dokunur, meyveden tatmaya kalkışıyor ve o anda olanlar oluyor. Olanlar oluyor. Ve nihayet, nihayet arşın altında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah nurdan yazısını görüyor ve bir ara diyor ki Rabbim, Rabbim şu isminin yanında Muhammed ismi var ya onun hatırına beni affet Allah'ım diyor onun hatırına beni affet deyince Cenab-ı Hak affettim buyuruyor Habibin, Habibinin hatırına affettim hatta Mev'ıza-i Hasene'de aynen şu vardır Mev'ıza-i Hasene'de eğer, eğer orada Adem aleyhisselam sadece kendisi için değil de Rabbim şu ismin hatırına beni ve benim zürriyetimi affet deseydi, onları da affedecektim buyuruyor Hazreti Allah. Ama o sadece kendisini istedi diyor. Hazreti Muhammeden'in Mustafa böyle Cenab-ı Hakk'ın indinde değerli bir zattır. O kadar değerli, o kadar değerli. Onun için yine mevuza Hasene'de şöyle bir şey vardır. Şanslı Yahudi diye bir başlık açılmıştır. Şanslı Yahudi. Bir gün Şam'da bir haham, bir haham diyor ki ahir zamanda bu gelecek. Tevrat'ta haber veriliyor, veriliyor. Ama bu gelen yarın bizim saltanatımızın sona erdirirse ne olacak? O zaman şu Tevrat'ı okuyayım da diyor Tevrat'ı okuyayım burada onun ismi geçen sayfeleri koparıp kaldırayım diyor Tevrat'ta bulunmasın onun ismi bakıyor dört yerde buluyor dört yerde ismi var peygamberimize işaret eden ifadeler var o yaprakları koparıp atıyor tamam Tevrat'tan Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem geleceğine dair alametler gitti Ondan sonra yine bir cumartesi oturuyor, tekrar bir şöyle Tevrat'ı okuyor, bu defa sekiz yerde görüyor. Sekiz yerde. Onları da koparıyor, atıyor. Tamam kurtulduk diyor, başka yok. Bir tekrar tereddüt acaba nedir diye bir daha bakıyor, bu defa on altı yerde Hazreti Muhammed'den bahsediliyor. Ve duruyor, diyor ki bu olmayacak. Bu 16 yer oldu. Dörtle başladık 16 oldu. Ben diyor bunun üzerine gitsem bu yarın 32 olacak diyor. Daha da olacak. O zaman yola çıkıyor Şam'dan Medine-i gideyim. Eğer bu Tevrat'ta yazılan vasıflara uygun bir zat ise iman ederim. Ona diyor kurtulurum. Uygun değilse uygun değilse sen yalancısın der, döner gelirim diyor. Medine-i Münevvere'ye ulaşıyor. Ama tarih öyle bir tarih ki Medine'ye vardığı zaman ne olduğunu bilmiyor. Doğru, Mescid-i Nebevi'ye varıyor. Bütün Ebu Bekri'nin Sıddık ve sahabeler orada toplu. Ama bir üzüntü var. Üzüntü var. Ne olduğunu bilmiyor. Ve orada kim olduğunu da tanımıyor şeyi o za peygamberimizi yalnız şöyle kim olduğu ortaya çıkar diye Esselamu Aleyküm Ya Muhammed diyor. Halkın içerisinde Esselamu Aleyküm Ya Muhammed deyince Ebu Bekri'ni Sıddık yerinden kalkıyor. Demek ki vaziyeti kılık ve kıyafetinden Yahudi hahamı olduğunu tanıdığı için Ey Yahudi dertlerimize dertlerimize dert katma deyip bütün hesap ağlamaya başlıyor ne var diyor hayrola üç gün evvel selam verdiğin o zat bu alemden ayrıldı diyorlar o zaman Yahudi feryadı basıyor diyor ki Allah'ım ne olaydı da diyor o zatın yüzünü bir kere bu alemde görseydim. Hazreti Ali kerramallahü veçe hemen yanına geliyor. Diyor ki, ey Yahudi neye bağırıp duruyorsun? Ben onun aşkıyla buraya geldim diyor. Onun aşkıyla mı geldin? Şam'da falan cumartesi gün Tevrat'taki dört sayfeyi yırttığın... Ondan sonra 8 sayfayı yırttığın, Ondan sonra 16 sayfada görünce bu durumda başka çarem yok deyip yola çıktığın hareketlerin sebebi neydi diyor. O zaman Yahudi diyor ki, diyor ki, madem ki Hazreti Muhammed ahir zaman peygamberidir. Ahir zaman peygamberidir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Ya sen nesin ki benim bu yaptıklarımı biliyorsun diyor. Hani ondan sonra peygamber gelmeyecekti. Sen peygamber değilsin de bu yaptıklarımı nasıl biliyorsun? Ben peygamber filan değilim. Ben o peygamberin damadıyım. Onun yeğeniyim akrabasıyım senin bu yaptıklarını vefatından önce bana anlattı ve dedi ki ya Ali bir haham gelecek bunları anlat iman etmesine yeter bir mucizedir buyurdu diyor ve bunun üzerine diyor ki haham o zaman bu bana yeter yeter ama ben onun diyor, onun çamaşırını görmek istiyorum, onu bir koklamak istiyorum diyor. Orada anlayacağım daha bir şeyler var. Hazreti Fatıma validemizin mübarek evinden Resulullah'ın gömleğini alırlar, Yahudi alır yüzüne koyar ve ondan sonra bir feryatla bu koku peygamber kokusudur der. Bu başkasında bulunmaz. Ya Ali diyor. Ne olur kabrini bana gösterir misiniz? Ve kabrin başına kadar götürürler, yüzünü toprağa sürer Allah'ım. Bir kere görseydim, bu aşkla geldim, peygamberliğini anladım. Artık onsuz bu alemde yaşamak istemiyorum. Ruhumu al da, ruhumu al da ruhum ona kavussun Allah'ım diyor. Ve Medine'de kabrin başında ruhunu teslim eder Hazreti Ali Kerremallahüveç'e diyor ki teçhizi yıkadık kefenledik ve Medine mezarlığına kendisini defnettik der onun için Mev'ıza-i Hasene şanslı Yahudi diye bir bahis açmış ve orada bunları anlatmıştır Hazreti Muhammedenil Mustafa nasibi olanların nazarında işte budur nasibi olanların nazarında budur. Ondan nasibi olmayanların nazarında ise işte o ekranda gördükleriniz gibi böyle küçümseyen, kıymet vermeyen tabirlerle konuşan insanların durumudur. Allah onların durumuna düşmekten bizi muhafaza buyursun. Onların ortaya koyacakları yanlış ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bizi o hürmetten o ihtiramdan uzaklaştıracak duyguları bize telkin edecek sözlerinin tesirinden de ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun Amin. evet muhterem müminler cennet kolay şey değildir evet cehennem de öyledir onun için onun için Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak cenneti yaratmıştır ve cenneti yarattıktan sonra Cebrail aleyhisselama demiştir ki Ey Cebrail git cenneti bir gör kullarım için neler hazırladım Cebrail aleyhisselam gitmiş cenneti görüp geri dönmüş Ve Rabbimiz Celle Celaluhu sormuş nasıl gördün kanaat nedir kanaatin nedir Ya Rabbi bunu duyan herkes buraya gider demiş bunu duyan herkes buraya gider. Ya öyle mi? Evet. Sonra Rabbimiz cennete gidilecek gidilebilmenin nelere bağlı olduğunu cennetin etrafına koyuyor. Nelere bağlı? İman, ibadet, taat, fedakarlık, nefsani arzulardan vazgeçme. Öyle mi? İbadetin neler olduğunu görüyorsunuz. Soğuk sıcak demeyeceksiniz. İbadet yapacaksınız. Kalbim temiz deyip iktifa etme yok. Öyle günler gelecek ki yazın en uzun gününde gününde sahurdan akşam iftar vaktine kadar ibadet niyetiyle yemeği içmeyi bırakıp o yakıcı sıcağın altında efendim kavrulan iç aleminize Gündüz bir damla su vermeyi allah verdiğiniz söz için haram addedecek oruç tutacaksınız. Ne kadar zor işler. Öyle değil mi? Cennetin etrafında bunlar şekilleniyor. Hazreti Allah şeyi gönderiyor. Cebrail Aleyhisselam'a. İşte o gördüğün cennete girmek için bunların yapılması lazım. Bak bakalım buyuruyor. Görünce Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kulların hakikaten şeydir buna efendim girmesi lazım ama bu engelleri aşıp da geçmek de bayağı da bunlara zor gelecek. Sonra cehennemi yaratıyor ve içindeki azabı gösteriyor. Cehenn Ce Cebrail aleyhisselam cehennemi görüp dönüp Rabbim buraya kimse gelmez diyor. Burası var ya kimse buraya ayak at, adım atmaz. Sonra onun etrafına cehenneme götürücü Şehevi duyguları, haramı, her türlü kötülükleri, efendim biz kötülük diyoruz ama nefsi emmare sahibine çok hoş gelen görülen şeylerdir onlar. İçkisiyle, kumarıyla, fuhşiyatıyla vesairesiyle cehennemin etrafını donatıyor, bak bakalım şimdi ne yapar? Ya Rabbi nefsi emmare sahibi buraya, buraya kendi arzusuyla gider diyor. Bakın şimdi durum aynen böyle oluyor mu olmuyor mu? Yani bugün cehenneme gitmek için insan bir yerde boş oturmak değil. Her türlü bir takım melanetleri yapacak ve ondan sonra her türlü kötülükleri işleyecek. Biz ona kötülük diyoruz ama o onu övünerek yapacak. Övünerek yapacak övünerek her türlü şeyi yapacak efendim kötülükleri ondan sonra da bunun adını ya medeniyet koyacak ya başka bir şey koyacak böyle böyle diyecek ve ondan sonra da işte bu gördüğünüz fenalıkları yapıp cehenneme gidecek ama diğer müslüman da önce inanacak inanacak neye inanılması icap edene nasıl inanması icap ediyorsa öyle inanacak Ehlü sünnet vel cemaate göre inancım da nasıl olacağı. Mesela biz eskiden biliyorsunuz mahallelere giderdik. Mahallelerdeki mescitlerde hocalar cuma akşamları bize iman ve nikah tazeletirlerdi. Öyle değil mi? Orada o ifadelerin hepsinde bunlar vardır. Ne derdi? Derdi ki evvela Emenü billah ve bi emin emîn derlerdi. Yani ben Hazreti Allah'a inandım ve Hazreti Allah'ın dinden, onun yanından getirilen her şeye inandım. İşte yazılmış bir araya gelmiş ve Kur'an-ı Kerim denmiş. Hazreti Allah'ın dinden gelenler bunlar. Evet. Ha İnsan buna evvela Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya, ondan sonra da burada olan ne varsa ona inanacaktır. İki, ementu bir Rasulüllâh ve bimajâ emin indi Rasulüllâh Hazreti Rasulullah'a ve onun yanından, onun kelamı olarak getirilen her şeye inandı. Evet, her şeye inandı. Şimdi bu inanma noktasında bir incelik vardır. O inceliğe dikkat edeceğiz. Muhterem müminler. Ayeti i celile, hadisi şeriflere. ayeti i celile, hadisi şeriflere. Evvela inanılır. İnanılır. Niçin inanılır? Allah'ın kelamı, peygamberin kelamı olduğu için inanılır. Bakın bu inanmada, Akıl ve mantığın müessiriyeti yoktur. O ikinci plana atılır. Önce iman gözüyle bakılır, denilir ki, kardeşim bu Kur'an-ı Kerim'de var mı? Peygamberin sözlerinde var mı? Var. Öyleyse inandım. Peki akıl mantık ne olacak? Onu attık mı? Hayır. Onu atmadık. O ne olacak? O inandığımızın hikmetini anlamaya yarayacak. Önce inanacak, sonra hikmetini araştıracağız. Hikmetini anladıkça iman etmenin zevkine ereceğiz. Anlayamadık ne olur? Yine inanmış oluruz ama inandığımızın hikmetini anlama zevkinden mahrum kalabiliriz. İmanımız var, zevki yok. Bu niye benzer biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'i okuyup manasını anlayan anlayamayan. Şimdi adam namaza durduğu zaman eğer okuduğu Fatiha'nın manasını anlıyorsa... Elhamdülillahi Rabbil alemin deyince Mevla'nın huzuruna Rabbim sana hamd ediyorum. Er Rahim. Bunun manasını Ya Rabbi sen dünyada hem müminlere hem de inanan ve inanmayanlara rahmetini esirgemeyensin Allah'ım. Nimetlerini verensin. Errahim. Ama ahirette sadece müminlere nimetler verensin. Maliki yevmiddin Kıyametin maliki de sensin Allah'ım Ondan sonra <gülüyor> İyyâke ne'abüdü ve O ima Önce düşünüyorsun ondan sonra En sonunda kararını veriyor Ancak sana kulluk yapıyor Ve ancak senden istiyorum Allah'ım Diyorsun bu noktaya Geldiğin zaman Rabbimizin Hadisi Kutsi'de ifade ettiği Fatiha'yı kulumla Aramızda taksim ettik İyyâke nâbüdü ve iyâke ne kadar kulum bana, beni, bana tazim ediyor, hamd ediyor, benim büyüklüğümü ifade ediyor. Ondan sonra büyüklük karşısında kendi durumunu ifade ediyor. Sana inandım, sana kulluk yapıyor, senden istiyorum diyor. Ve ondan sonra bu defa artık kulumun tarafına geçiyor durum. İhdinâs-sırâta'l-müstekîm, <gülüyor> Rabbim bana doğru yolu ihsan et. Öyle mi? Beni doğru yola ilet. Her şeye gücün yeter Allah'ım. Her şeye gücün yeter. Senin kudretin olduktan sonra öyle mi? Hidayet mu şeydir. Sen halk ettikten sonra taş hidayete gelir ya. Bırak insanı. Sen yeter ki hidayeti halk et ve murat et. Ettikten sonra taş dahi ne yapar? Hidayete gelir. Ondan sonra sıratal lezîne en'amta aleyhim Ya Rabbi kendine inamda ihsanda bulunduğun kulların hidayetini bana ver. En inamda ihsanda bulunduğun kulların kim? Peygamberlerin. Ondan sonra Hazreti Muhammed'in etrafındaki ashabı güzin. Onlara verdiğin hidayeti bana da ver Allah'ım. Bana da ver. Ama sakın gayril mağdu bi aleyhim gadabına uğrayanların veledda alin, yolunu sapıtmış olanların yolunu bana vermeye ya Rabbi beni onların yoluna götürme ya Rabbi burada izahta bulunan hadisi şerif alim, şah, alimlerinin izahlarına bakıyorum gayril mağdu bi aleyhimi Yahudileri Velet Veleddalin Hristiyanları delalet eder ifade eder diye kütübü sitteye bakılsın orada da göre, görülecektir. Şimdi ya Rabbi kim olursa olsun hangi milletten hangi ırktan olursa olsun gadabına uğrayanlar ile lanetine uğrayanlar ile yolunu sapıtmışların yolunu bana verme ya Rabbi beni öyle bir yola iletme ya Rabbi. Şimdi bu manayı anlayan, idrak eden adamın, adamın emin đişi ile. Rabb'im bu duayı kabul et đişi ile ve bunu emin derken hissettiği haleti ruhiye yaşadığı haleti ruhiye ile bu manaları bilmeden Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke nâbidü ve iyyâke nesda'in İhtina sırâtal müstakîm Sırâtal lezîne en amte aleyhim Gayril mağdubi aleyhim Veled dâllin Diyenin emin derken Taşıdığı, hissettiği Duygular aynı midir muhterem ünler? Çok farklıdır. Çok farklıdır. Evet. Onun, onun için aynen şeyde, iman da böyledir. Bir insan, bir insan evvela inanacağı huzur. Kardeşim bunlar Kur'an-ı Kerim'de var mı? Bunlar Peygamberimizin hadislerinde var mı? Var. Öyleyse ben inandım. Akıl ve mantık nerede? O ikinci planda. Ama önce inandım. Niçin inandın? Allah'ın kelamında Peygamberin hadislerinde var olduğu için inandım. Akıl ve mantık ne yapacak? O inandıklarınızın hikmetini anlamaya çalışacak. Anladıkça aman ya Rabbi ne güzel inanmışım. İyi ki şundan kaçınmışım diyecek ve böylece iman etmenin zerkine erecektir. O manevi hazza erecektir. Bir an için düşününüz o hazza eremedi ama inandı. Bu insanı, o imanı kurtarır mı, kurtarmaz mı? Kurtarır. Onun hikmetini anlama hazzına eremedi ama iman etti, iman etti. Aynen şu gibi, aynen şuna benzer. Efendim, demişler ki kadına, bir kadına, köylü kadını, Alim birisi demiş ki ben demiş allah Zülcelal'ın varlığını demiş şu kadar delille ispat ederim. Kadıncağız elinde ip veya bir şey eğriyormuş. Onu durdurmuş demiş ki benim o kadar delile ihtiyacım yok ben Allah vardır birdir diyor inanıyorum demiş. Başka bir şey de aramıyorum. Neden? Şüphem yoktu onun için demiş aramıyorum. Şimdi bakınız bir şey aramıyor, sadece ne diyor? Ben inandım diyor. Neye inandın Hazreti Allah'a inandım. Vardır ve birdir. İki olsa ne olurdu? Bir olduğu zaman nedir? İşte onun sıfatları neydi? Zatının aynı mıydı? Gayrimi? Bunlar tefer şeylerdir efendim, inceliklerdir. Ha şimdi demek ki iman önde, akıl onun hikmetlerini anlamakta. İşte müminin yolu bu. Ama felsefeciye gelin, felsefeciye. O ne yapar? O önce onun inancı arkada, akıl ve mantığı önde, önde. Önce anlayacağım, sonra inanacağım diyor. Önce anlayacağım, sonra inanacağım. Eğer o işler iyi, efendim delilleri. E bir orti araya getirip muhakemesini, mukayesesini yaparak bir mutlu neticeye ulaşıp da ha doğru buymuş diye inanırsa felsefi yoldan yürümüş, neticeye varıncaya kadar ki geçen safha inançsız geçmiş, sonunda inanma mertebesine ulaşabildiyse elhamdülillah saadete ermiş o noktada. Ama henüz o noktaya varmadan daha iman yok. Hep aklını mantığını kullan. Zaten felsefede şu demektir. Felsefe şüpheden hareket eder. Bu, bu şudur demez. Şüphe bu beyazdır ama hakikaten beyaz mıdır? Bir bakalım der ve onu araştırır. Neden beyazdır? Ondan sonra beyaz olması için ne lazımdır? Ondan sonra efendim bu beyaz olma olmasaydı siyah olsaydı nasıl olur? Bakın iman yok. Hep araştırma var. Hep araştırma bir gün geldi bir neticeye varıp hakikati bulup ona inanmadan evvel öldü ne oldu? işte felsefe yolunda inançsız olarak gitti felsefe yolunda ne oldu? henüz inanma mertebesine ulaşmadan evvel ömür bitti onun için onun için salim ve sıhhatli olan yol önce inanıp sonra hikmetini araştırmaktır. Şimdi önce inanacağımıza göre, göre, gelin Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri, bir mevzu, mevzu, mevzumuz olan Hazreti Muhammedenil Mustafa hakkında Kur'an-ı Kerim'de ne buyurmuş? Evvela şöyle buyurmuş. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi diye bir sure var. Tevbe Suresi. Tevbe Suresinin sonunda, 2 ayeti celile. Şöyle buyurur. Es-te'yuzu billah bismillahirrahmanirrahim. Lekad ja'ekum eküm, Siz, muhakkak size geldi. Size geldi. Kim? Rasulün şanı yüksek bir peygamber. Kimden geldi? Min enfusikum. Sizin kendi nefsinizden. Yani kendi cilsinizden Melek filan değil sizin gibi insan neslinden bir peygamber geldi geldi. o peygamber aynı zamanda aziz çok şeyli aziz çok ulvi mübarek bir zat aleyhi mâ anittüm aleyhi onun üzerine ağırdır <gülüyor> aleyhi onun üzerine ağır yani aleyhedir rahatsızdır neden me anittüm? Sizin sıkıntıya düşmeniz onun üzerine ağırdır. Sizin sıkıntıya düşmeniz. Zira harisun aleyküm sizin üzerinize karşı çok hırslıdır o peygamber. Neyimize hırslıdır? Sizin sıkıntıya düşmeden dünya ve ahiret saadetini elde etmenize çok hırslıdır. Sizin ama bilhassa bil müminine müminlere iman edenlere ise raûfun Rahim Hem çok merhametlidir, çok merhametlidir, çok acıyan bir zattır. Cenab-ı Hakk'ın iki sıfatı, çok sıfatları var da bu sıfatlardan mesela 99 esması Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıdır. Bu sıfatların yanında içerisinde rauf sıfatı var. Çok merhametli, çok acıyan demektir. Rahim yine merhametli demektir. Raufur rahim iki sıfat Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Mevla burada kendi iki sıfatını peygamberine layık görüyor ve peygamberine veriyor. Diyor ki benim peygamberim de raufdür, rahimdir diyor. Kime ama? Bil müminine. Müminlere. Onun için buradaki ayet-i celilenin inceliğine dikkat edecek olursak, Arapça'da böyle bir takdim yani ismin başa geçmiş olması ne yapıyor? Ancak diye bir kasır ve tahsis ifade ediyor. Burada Peygamberimiz harisun aleyküm size karşı iman etmenize çok hırslıdır. Ama hususi ile bil müminine, yalnız müminlere müminlere ise nedir efendim raufun rahim hem raufdır hem de rahimdir ama bu sadece müminlere karşı böyledir bundan sonra Rabbimiz daha başka şeyler yapıyor habibim. senin durumun bu senin vaziyetin bu senin bu vaziyetini bu şekilde ifade ettikten sonra, sen insanlara bu hakikatı anlatıp insanları kendine davet edip senin sözlerini dinlemeleri icap ederken, eğer dinlemeyecek olurlarsa, eğer seni dinlemezlerse, o zaman, o zaman ne yapacaksın? Yapacağın şudur diyor Cenab-ı Hak. Fe tevelle senin bu hakikatlerini insanlara anlatınca. Eğer insanlar feintevelle, tevelli ederlerse, yani yüz çevirirlerse, sana yardımcı olmazlar, iman edip senin yanında yer almazlarsa, seninle beraber olmazlarsa, evet, fagul, sen o zaman söyle, ne de hasbi Allah, Allahü Zülcelal bana yeter de, senin onlara ihtiyacın yok onların sana iman etmeye ihtiyaçları var onların seninle beraber olmaya ihtiyaçları var ama senin onlara ihtiyacın yok eğer sen bu hakikatleri anlattıktan sonra onlar senden yüz çevirirler ve dinlemezlerse seni seni küçük görürler kendi efendim titrine vesairesine bakıp kendilerini büyük görürlerse o zaman fegul sen söyle. Ne de? Hasbi Allah. Allah bana yeterdi. O Hazreti Allah öyle bir Allah ki La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Aleyhi tevekkeltü. Ben ona dayandım ve güvendim de. Sen Allah'a dayan, ona güven. Ve huve Rabbül Arşıl O değil dünyaların Arşında, Arşı Arş-ı azimin de sahibi Ve böyle bir ilahtır Sen böyle de gerisine bakma Onun için hiç endişem olmasın Sen bunları söyle Tebliğ et Gerisini bize bırak buyurdu Cenab-ı Hak Şimdi biz de Peygamberimizin Sallallahu aleyhi ve sellem Devri saadetine yetişemedik Devri saadetine Yetişemedik bunun için kendimizi suçlu görmüyoruz. Neden? Neden görmüyoruz? Çünkü dünyaya gelmek, zamanını tayin etmek bizim elimizde değil. Dünyaya istediği zamanda bizi getiren bir kudret var. O da Hazreti Allah. Biz onun getirdiği zamana razıyız. Öyle mi? Bizi bu <gülüyor> bu devirde muradetti ve dünyaya getirdi. Bizim bugün sadece istediğimiz ihtinastıratel müstakim diyoruz. Rabbim bize, bize hidayetini nasip eyle. Hangi devirde dünyaya getirdiysen getirdin ona razıyız ama bize Hazreti Muhammed'i tanıt sallallahu aleyhi ve sellem ona ümmet olmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Diyor ve böylece Duamızın kabul edildiğini de görerek elimizden geldiği kadar gayret edip bu ay içerisinde bu ay içerisinde Mevlamızın rızasını kazanmak ve o Hazreti Muhammedenil Mustafa'yı da, Mustafa da kendimizden razı edip hoşnut etmek, ona ümmet olup ona layık olabilmek için çokça salevatı şerife getireceğiz. Öyle mi? çokça salavatı şerife getireceğiz. Salavatı şerife aynı zamanda cennette okundukça cennette okuyanın yerini genişletir. Yerini genişletir. Mağrib şeyhi Abdülaziz Debba Hazretlerine sormuşlar. Salavatı şerife adamın cennette yerini niye genişletir diye sormuşlar. Diyor ki Cennet Hazreti Muhammed'in nurundan yaratılmıştır diyor. Onun için Hazreti Muhammed'in el Mustafa'ya Salavat-ı Şerife orada genişliği meydana getirir. Onun nurundan yaratılmıştır. Abdülaziz Debbâ Hazretlerinin cevabı da bu olmuştur. El İbriz namındaki eserinde mevcuttur. Onun için gelin şu mübarek ayda sabahları Akşamları, yolda, belde ne yapalım? Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed diye en kısa salavat-ı şerife bu. Bilenler salat-ı münciye okuyalım, salat-ı nariye okuyalım. İnşallah önümüzdeki cumada zaten cumartesiyi pazara bağlayan gece veladet kandili olacağı için Veladet kandilinde ne yapacağımızı inşallah önümüzdeki cuma arz edecek. Ayrıca ayrıca önümüzdeki cuma bu salevat-ı şerifelerin bazılarının da manasını izaha çalışacağım ki okuduğumuz zaman neler diyoruz Hz. Allah'a? Neler ifade ediyoruz? Dua elde edilmek istenen en iyi şeylerin öğretildiği hususlardır. Mesela bakın ne diyoruz Cenab-ı Hakk'a? İhtinas sıratel müstakim. Ya Rabbi bize hidayet ver. Demek ki en kıymetli şey hidayettir. Öyle mi? En kıymetli şey hidayettir ki onu Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Cenab-ı Hak peygamberimizi Yasin-i Şerif'te övmüştür. Övmüştür. Ne demiştir bakınız. Överken kullandığı tabire bakınız. Yasin-i Şerif'te Cenab-ı Hak peygamberimizi överken kullandığı tabire bakınız. <gülüyor> ne diyor Cenab-ı Hak? Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Bakınız. Ya sin, Ya insan, Ya Muhammed demektir. Vel Kur'anil Hakim. Her türlü hikmet içinde olan Kur'an'a yemin ederim ki diyor Cenab-ı Hak. Devam ediyor bakınız. İmneke ''Ya Muhammed muhakkak sen lemin el murselin. ''Gönderilenlerdensin'' buyuruyor. ''Sen gönderdiğim peygamberlerdensin'' Tamam. Peygamberlik en büyük vasfı. Devam ediyor. ''Ale sıratım müstakim'' ''Sen sıratı müstakim üzerinesin'' Biz ne diyoruz Cenab-ı Hak'tan? ''İhtinas sıratı müstakim'' ''Ya Rabbi bize sıratı müstakimi ver'' diyoruz. Peygamberimizi överken Cenab-ı Hak ''Habibim sen'' Bütün kullarımın istediği yoldasın zaten diyor. Şimdi bakın ne büyük. Bütün kullarım benden sıratı müstakim istiyor. Ben ise şehadet ediyorum Habibim sen sıratı müstakim üzeresin. Ya Rabbi o büyük peygamberin şefaatinden bizleri mahrum etme Allah. Onun yolunda bu alemde ona layık ümmet olmayı nasip eyle. Amin. Lillahil Fatih. Hmm.